Açık Gazete Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor Saat 9.39 9.40 diyebiliriz Ve biraz önce de anonsunu yapmaya çalıştığımız gibi Deniz Yeni Hayat, Şafak Sarı ve Şevket Uyanık'la beraberiz Hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk Hoş geldiniz Evet ne Önce bir dernek vaziyeti var Önce onu konuşalım isterseniz Dernek uzun zamandır hayalimizdi bizim aslında. Herhalde 2013-2014 yıllarından beri konuşuyoruz bir derneğimiz olsun. Şu konularda çalışsın diye. Bir projemiz vardı aslında. Dijital Güvenlik.org. Dijital Güvenlik ile ilgili proje. Onunla ilgili çalışırken derneği de kurmuş olduk. 7 kişiden kurucu üyeden oluşuyor dernek. 3'ü burada zaten. Diğerlerinin de ismini alalım. Kenan Dursun. Doçent Doktor Erkan Saka. Simge Gümüşay ve Arda Çetin. Evet peki ne amaçlıyoruz? Ee, aslında internet ve dijital dünyadaki e, haklarımızı korumaya amaçlıyoruz en başta ve bununla ilgili e, farkındalık yaratmayı ve insanların kendi haklarına e, sahip çıkabilmeleri için bir takım projeler geliştirmeyi planlıyoruz. E, bu anlamda da e, temel kaynağımız aslında internet insan hakları bildirgesi. Ee, burada da e, o başlıkları e, şirkette bahsedebilir. Evet evet. Net Rights diye bir kurum var. Yani onların bir kitabı yayınlanmıştı 2014 yılında. Onu Türkçe'ye çeviren e, ekipte yer almıştım. Ben de Korsan Parti Hareketi'nin sitesinde var. Yani kitap bölümünde. İnternette İnsan Hakları ve On Şartı diye on tane insan hakları internette çevrim için insan hakları yayınlamışlar. Bunlardan sekizincisi de zaten birazdan konuşacağımız A eşitliği ve A tarafsızlığı ilkesi. Aslında bu unutulma hakkı gibi konularda işte bilgisayar okur yazarlığı, yeni medya okur yazarlığının geliştirilmesi, yanlış haberlere karşı bilgilendirilme yapılması ve aslında toplumsal gelişmeye katkı sunacak internet alanıyla ilgili bir sürü çalışmamız var. Zaten Tebit Orput ...tr sitemizden de onu da yeni açtık. Orada zaten ayrıntısıyla görülebilir ilkelerimiz var. Ama en önemli şeylerimizden biri de... Yani, ...baz aldığımız konulardan biri de... ...rahmetli Özgür Uçkan Hoca'nın... iletişim örgütlenmektir cümlesi ve... ...yeni kaybettiğimiz Mustafa Hoca'nın... ...internet yaşamdır cümlesi... ...bizim yol göstericimiz cümle. Hepimiz alanında iletişim çalışmaları yapan... ...çok kıymetli insanlarla... ...işler yapmak istiyorduk. Kendimizin bazı yaptığı işler vardı. E, alanında, iletişim alanında çalışma yapan saygıları insanların e, çalışmaları vardı. Neden bunları birleştirmeyelim? E, neden tek bir çatı altından yürütmeyelim diye düşündüğümüzde... ...zaten şirketinde de dediği gibi 2014'ten beri bu tür fikirler vardı. Filiyatta da e, şey, Dijital Güvenlik Projesi'ni başlattıktan sonra da... ...kendi beraber iş yapabiliyor olduğumuzu gördük. Ve bunu genel olarak ulusal çapta nasıl genişletebiliriz... Dünyadaki örneklerini nasıl e, yerelleştirebiliriz diye düşünüyorduk. İşte dijital haklar, internet hakları bu konuda e, özellikle ülkemizde ciddi farkındalığın yaratılması gereken alanlar. Çünkü belki de dünyada e, medya ve iletişim alanında en baskıcı dönemlerden birini geçiriyoruz. Evet. evet ben de o konuya gelecektim. Aynı zamanda e, Açık Radyo'da da tartışılan konulardan bir tanesiydi bu. Korsan Yayın Programı'nda Evet. E, bu tartışmalar bir şekilde... İlk filizlerini göstermeye başlamıştı Şimdi dernek e, Formatına girdi ve farklı çalışmalara Doğru gidilecek gibi de duruyor Konuya daha doğrusu net tarafsızlığına Doğru gitmek için ilk soruyu ben sorayım Şu anda e, dünyada Bir tartışılan konu var Baştan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu net tarafsızlığı Olmak üzere ama oraya gelmeden önce Türkiye'deki internetin şu andaki Halini nasıl değerlendiriyorsunuz ve internet özgürlüklerini Nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum Genel bir soru olarak ee, aslında internet özgürlüklerini konuşacaksak Türkiye e, bu anlamda muhtemelen tarihe geçecektir. İnternet e, özgürlükleri tarihine geçecektir. Çünkü e, yasaklanan siteler, e, yasaklanan içerikler örneğin e, şu an tam güncel sayısını hatırlamıyorum ama Twitter'a e, başvuruda bulunan içerik kaldırma başvurularının sayısı dünyada ilk sırada diye hatırlıyorum. Bir açıkçası. Evet, evet, hatta açık ara. açık ara. ilk sırada öyle mi? Yani, evet. Tabii, tabii. Yani. Freedom House raporunda zaten Türkiye'nin en evet, büyük düşüş kaybeden özgürlükler konusunda evet. en büyük düşüş kaydettiğini de yeni açıkladı zaten. Yani özgür olmayan ülke. Statüsüne girdi mi yani son 25 25'in içine girmiş bulunuyor. Bu da interneti de içeriyor elbette interneti özgür. Hatta o kadar çok siteler engellik ki içerikler engellik ki bunu tutan bir web sitesi vardı bildiğiniz <gülüyor> üzere engelli web o bile o kapandı. <gülüyor> o da engellendi. Hani hangi mahkeme kararıyla hangi site engellendi diye bu veriyi tutan bir siteydi bu bu da artık kapatıldı. Yani şu an hangi sebeple engellendiğini bile bilmiyoruz sitelerin. E, tabii hani internet e, dediğimizde sadece site engellemeleri değil, e, doğru bilgiye ulaşma ve bilgi, enformasyonun manipüle edilmesi de Türkiye'de e, çok yaygın yapılan ve e, bu da aslında yine iletişim tarihine geçebilecek örnekler sunan bir dönemden geçiyoruz. E, ama tabii ki bunun e, araştırılması ve bununla ilgili doğru örneklerle bunun saptanması biraz üzerinden zaman geçtikten sonra... ...daha sağlıklı yapılabilecek örnekler yaşıyoruz. Ama dezenformasyon ve yalan haber, post-truth bu. Oxford'un da bahsettiği 2017'deki malum kelime post-truth... ...gerçek ötesi, hakikat ötesi durum... ...Türkiye'de gerçekten açık ara özellikle yaratılmış... ...ve bundan fayda sağlanmış durumlar içeriyor, örnekler içeriyor. Yani internet özgürlüğü diye bir şey aslında Türkiye'de yok... Hiç olmadı. Ya. Belki en ilk internete çıkıldığı Otto'dan o zamanlar belki evet. özgürdü internette yani o da 20 küsur yıl önce. Yani son 10 yılımız çok hoş değil. Evet, peki doğru. yakın zamanda tartışılan konulardan bir tanesi de bu kapalı ağ sistemine geçilmesi. Diğer ülkelerden de örnek veriyor. Çin, Çin gibi. Çin İran gibi, İran gibi. Kuzey Kore gibi. Kuzey Kore gibi. Türkiye'nin de böyle bir sisteme doğru geçebileceğine dair kim zaman böyle rivayetler havalarda uçuşuyor. Bunun emarilerini görebiliyor musunuz? Şeyi hatırlıyorum ben, TC kimlikle girilsin internete diye öneriler getirilmişti. Bunu Öyle Tabi Tabii tabii 3-4 yıl önce arşivaya bakarsak görürüz yani. Bunu bakanlar, milletvekilleri falan söylüyordu. Ya zaten buna e, bunların konuşulması aslında dünyanın küresel e, durumunda çok da şaşırtıcı değil. Türkiye'de de konuşulması şaşırtıcı değil. Hani dediğin gibi birçok ülkede konuşuluyor bu. Evet. E, ülkelerin e, daha içine kapanık e, ve sağa yöneldiği bir döneme... Bütün dünya girmiş bulunuyoruz. Hani bize özel bir durum değil. Evet, ilginç bir dönemden de geçiyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber demokrasiye sağlayacağı katkıyı düşünenlerin bu konuda böyle gayet optimist düşünenlerin de aynı zamanda hayal kırıklığına uğradığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunun en belirgin şeylerinden bir tanesi, göstergelerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde net tarafsızlığı denilen şeyin ortadan kalkması. Bununla alakalı olarak temel bilgilerle beraber ne olduğuna dair bilgilerle başlayarak durumun ne olduğunu anlatabilir misiniz acaba? E, aslında A tarafsızlığının ne olduğunu e, tanımlamadan önce internetin ne olduğunu Hı -hı. daha önce e, ilk kamulaştığı Hı -hı. dönemde ne olduğu ve bugün ne hale geldi belki kısaca bahsedilmesi gereken bir şey. E, i̇nternet ilk kamulaştığı yıllarda, 90'lı yıllarda özellikle yine Amerika çıkışlı bir e, teknoloji olduğu için bunu altını çizmek gerekiyor. Çünkü A vazgeçilmesi de Amerika çıkışlı bir hareket. ...ve e, globalleşmeye müsait. İnternet ilk çıktığında okunan bir şeydi. Ve aslında bilginin özgür paylaşılması... ...küresel olarak herkesin bilgiye eşit olarak ulaşmasını... ...mümkün kılan bir teknolojiydi. Ve ilk yıllarında bu umutlarla... E, ...aktivistler internet üzerine çalışmaya başladı. Mesela işte Grateful Dead'in... E, ...solistlerinden ve Electronic Frontier Foundation... ...ilk e, siber aktivist örgütlerden biri. E, onun kurucularından John Barlow... 96 yılında Davos'ta işte bütün politikacılara bu özgür dünyaya bulaşmamaları gerektiğini, şirketlerin buradan uzak durması gerektiğini çünkü bu artık yeni bir akıl <gülüyor> insanlığın ortak aklı olduğunu anlatan bir deklarasyon yayınlamıştı. Ama bugüne geldiğimizde hani bütün dünya üzerinde e, i̇nternetin ilk yıllarında okuyan, yani okunan, internet okunan bir şeyken bugün izlenen bir şeye dönüştü. E, i̇nternet kullanıcıları daha proaktif, interaktif ve birbirleriyle alışveriş, iletişim içerisindeyken bugün pasif bir halde izleyen konumuna düştü. Aslında internet şirketler ve devletler tarafından insanların e, daha fazla bilgi sahibi olmaları ve aslında kendi e, geleceklerini tayin etmeleri... Ee, ihtimalinin önüne geçmek için interneti televizyona çevirdi. A tarafsızlığı da burada de yani. devreye giriyor. Tam kavram olarak da 2000'li yıllardan beri aslında tartışılan bir şey. İşte Obama'nın 3'e e 2 oyla e, A tarafsızlığını e, Obama döneminde kabul ediliyor. İşte e, Federal Communication e, Birimi işte kabul ediyor. Şimdi işte Trump yönetimi o 3'te 2 kabul oyunun 2 red oyu veren e, abilerden birini başına geçiriyor bu F, e, evet FCC'nin başına geçiriyor. O oh. e, bu şeyi yapıyor. E, A tarafsızlığı artık yoktur diyor. Ben bir de şeyi de sormak istiyorum bu arada. Yani şirketlerin büyük eşitsiz şekilde kar, aşırı karlar elde etmesine imkan verecek uygulamalar sırasında bu en ilginç olan şeylerden bir demin sözünü ettiğiniz bu akademik hayatta yani akademik dergilerin, bilgilerin paralı hale getirilmesi meselesi. Ben yanlış hatırlamıyorsam MIT'nin kütüphanesini Aaron Swartz diye çok önemli bir e, aktivist ve e, yani bilgisayarcı diyelim. E, açı, herkesin açı, e, bayağı kütüphane gibi açılması gerektiğini ...yapmış ve muazzam bir baskıyla... ...karşılanmış ve sonunda da intihar evet, etmiş... ...diye anılmıyorsam. Çok evet. trajik bir... ...yolak. Evet. Yani i̇lk tekerleğin... ...tehlifi alınsaydı bugün teknoloji... ...gelişilebilir miydi? Ya da... ...bu derecede korkunç telif yasaları olsaydı? Yani teknoloji ve bilgi birikimi... ...aslında nesilden nesile... ...aktanılan ve insanın ortak aklıyla... ...bizim geleceğimizi... ...ve diğer nesillere akılacak olan... ...bilginin devamlı niteliğinde bir şey ama... ...günümüze bakıyoruz... ...bütün bilimsel ve akademik bilgiler ıslarla metalaştırılıyor e, fiyatlandırılıyor Tabii ki insanların emekleri ve e, bu bilimsel bilgi süreçlerini üretmede e, verdikleri bir değer e, giderleri oluşuyor çok doğru ama e, bu bilgis, bil, bu geçmişteki bilgileri de bu bilgileri üretirken derken de geçmişte insanların bilimsel çalışmalarını e, alarak geldiler Şimdi bilimsel makalelerin ya da ilaçların teliflenmesi, patentlenmesi durumu zaten günümüze korkunç bir noktaya ulaştı. Artık hiçbir şekilde telif ve patentler yüzünden insanlar sağlıklı bir yaşam elde edinemiyor, kültürel olarak kendini gerçekleştiremiyor ve kendini gerçekleştirecek ortamlara erişemez hale gelmeye başladılar. Aslında sadece bilginin özgü e, bilgi özgürlüğünün olmaması, bilgi erişimin kısıtlanması değil mesele. aynı zamanda da gerçekten buna erişebileceği ortamı da ortadan kaldırıyorsunuz. Ayrıca şu olsun zaten e, bu aktivitesi, eylemleri aslında bir de şunu gösterdi: bilgiyi sadece e, yasalarla falan sansürleyemezsiniz. Aslında tam olarak serbest piyasa mekanizmalarına soktuğunuz zaman insan en temel e, ...kendini e, geliştirme... ...ve toplumu geliştirme alanını ortada... ...yok ediyorsunuz. A tarafsızlığı meselesi de... ...biraz böyle aslında. Yani i̇nternet trafiğini... Sistemin değişmesi... ...yani sistem... E, ...sistem karşıtı bir hareket geliştirilmesi evet. Bu şekilde devam etmesinin... E, ...bütün dünyayı boğacağı... ...aşikar gibi gözüküyor. Evet yani Wikipedia'da yazdığı üzere... ...a tarafsızlığı kavramı... ...internet servis sağlayıcıları... ...veya devletin internet üzerindeki verilere... ...eşit davranması ilkesine dayanıyor... Daha açık bir ifadeyle diye yazmışlar bu makalede internet üzerindeki hiçbir verinin kullanıcının içeriğin sitenin uygulamanın platformun vesaire özel olarak bir politikayla kanunla kuralla kontrol edilememesi edilmemesi evet. ilkesine dayanıyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılan bu uygulamayla beraber ağ tarafsızlığının ortadan kalkmasıyla beraber neyle karşılaşacağız gündelik hayatta internet kullanıcıları olarak diye sormak istiyorum. Şu anda tabii ne olacağını tam olarak kestirmek zor ama öngörülerimiz var. Evet. Bunu bizzat aslında dünyada yaşıyoruz. Galiba bir örnekle açıklayabilirim bunu. Facebook'un Basics diye bir çalışması var Afrika ülkelerinde. İnternet ilişim olmayan köylere, kişilere internet ulaştırmaya çalışıyorlar. O bölgelerin internet servis sağlayıcıları ile anlaşıyorlar. Diyorlar ki ben şu köydeki vatandaşa evine internet ulaştıracağım. Onun internet giderlerini ben ödeyeceğim. Hı hı. Böylece internete özgür bir şekilde ulaşabilecek. Ama öyle mi değil sadece benim belirlediğim altı siteye girecek. Facebook'a bilmem ne falan. 7 siteye giremeyecek. 7 siteye girmek istiyorsa paralı Para olacak. Gidecek. Şimdi günümüzde bunun e, prosesiplerini aslında ters bir örnekten ama görmeye başlıyoruz. E, biz genelde A tarafsızlığı meselesini konuşurken böyle çok meşhur ülkemizdeki duble yollardan konuşalım. Yani bol <gülüyor> şeritli yollardan e, A da aynı şekilde bilginin aktığı, datanın yani verinin aktığı büyük otobanları düşünelim ve bu otobanların 6, 7, 10 şeritleri olabilir. E, 6, 7, 8 neyse bu şeritlerin büyük bir çoğunluğunu özel şirketlere ya da e, internette büyük veri akışı sağladığını iddia eden şirketlere e, devrediliyor. Evet. Arada bize bir tahliye yol veriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve o tahliye yoldan da siz de aranızda işte dosya paylaşın. Ama ya şimdi işte A şirketi, B şirketi, dünyanın en büyük şirketi onlar günde milyonlarca video servis ediyorlar. <gülüyor> Ama ben sıradan bir kullanıcı olarak şunu söylemek zorundayım. Bana ne? Yani ben evime suyu, elektriği, e, herkese eşit şekilde dağıtıldığı, herkese aynı koşullarda dağıtılığı alıyorken... ...en temel yaşamak olan interneti neden e, musluklardan damlayla alayım? Yani ya eğer parası atıyorum, olan varsa neden daha kalitelisini, daha şeyini alsın? Yani mi? ben mesela iyi bir film izlemek istiyorum. <gülüyor> neden A ya da B şirketine ya da bir makale okumak istiyorum? Neden A ve B şirketine? Zaten para veriyorum o hizmet almak için. <gülüyor> bir de o hizmeti alacağım. trafiğin de e, ücretlendiriyor. Bu sadece benim ekonomik kaybım ya da bilgi kaybım değil. Aynı zamanda da büyük şirketler bu şeritleri... Demin otoban örneğinde verdiğiniz gibi... Bu şirket e, şeritleri kapladıkları zaman... Aslında bir süre sonra ya benim internet trafiğim genellikle şu videolardan ya da şu şirketlerden akıyor. Ben onları kayırıyorum diğerlerini görmezden geliyorum diyerek bizzat demin Facebook Basics örneğinde verdiğim gibi bazı siteleri ya da belli ağlara girememek demek oluyor bu. Keyfi sansürler oluşacak bizce böyle düşünüyoruz. E, Aslında, i̇ktidarlarla şirketlerin daha fazla yakınlaşmasını da göreceğiz aynı zamanda. Tabii ki çünkü tabii. E, mesela medya örneğinde olduğu gibi e, iktidara yaklaşabilen medya kendini daha iyi bir şekilde piyasada var edebiliyorsa Hı -hı. internet şirketleri de iktidara yaklaştıkça kendini daha iyi bir şekilde var edebilecek. Çünkü internet servis sağlayıcılarının e, yaşama protokolleri, e, ekonomi protokollerini belirleyen kamu olacak. Hı hı. E kamu ya yani kamu dediğimiz o anki iktidar olacak. Bu arada Amerika'da da Verizon çok büyük bastırdı hı. bu şey için. Hani kampanyalar yürüttü. Tabii arkasında aslında, evet. Verizon gibi çok dev şirketler var. Aslında Bizi... pardon ekonomik, toplumsal ve hani acayip şey bir mesele bu. Hani bütün asıl toplumu ilgilendiren bir mesele. Türkiye'de zaten görünmeyen bir alt tarafsızlığı var. Hepimizin İçinde herhalde adil kullanım kotası Hı. diye bir evet, şey var. Evet. Dünyada hiçbir yerde olmayan. Türkiye'de aslında bu adil kullanım kotası denilen şey bence A tarafsızlığına aykırı... Vazgeçilmesi. Ayır, evet vazgeçilmesi. Onu evet. Da bir de BTK'nın 2012'de bir kararı var. Türkiye'de ilk kez A tarafsızlığı meselesi geçiyor. Ee, malum şirkete 250 bin lira ceza kesiyor. A tarafsızlığını ihlal etti diye 2012'de. Adil kullanım kotasını kaldırdı diye mi yoksa... Yok kararın ayrıntısına bakarız <gülüyor> internetten de hani... ...BTK malum şirkete ceza kesiyor. <gülüyor> ee, sen diyor A tarafsızlığına karşı çıktın diyor. Yani BTK... var ama. Tam var bir bin, kere geçiyor. İlk kez 2012'de. 1900. İşte Bizde herhangi bir düzenlemi yok şu anda A tarafsızlığa. Yani, yani. yani, Hatta tam... zamiyetinin Biz kitabı. Hani evet. Şey evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zamiyetin bir de ka, şeyde Kafka'yı da araya sokabiliriz herhalde. <gülüyor> Üçünün bir karışımı olabilir. Yani internet, şimdi adını unuttum maalesef ama interneti icat ettiği söylenen kişide ben bu böyle bir durum için Ortaya yapmadım. Evet. Manyak mısınız falan diye <gülüyor> de konuştu. Dedi yani. Geçenlerde yani 10 gün evet, önce falan WWW'nin World Wide Web'in evet. icat edeni bir uygulayıcısı. Evet. Yani herkes için bir distopik duruma dönüştü aslında. Bir yandan da çok Yeni bir teknoloji. hani Bizlerin ortaya çıktığı hem ilk günden beri bunun içerisindeyiz ama daha evrimini tamamlayıp e, gerçek karakterine bürünememiş. O yüzden de nereye gideceği belli olmayan bir teknoloji. Biz de ilginç bir döneme denk geldik. Yani. Evet şöyle de bir avantaj var. Yani kötünün iyi tarafından bakabilmek de mümkün olabilir tabii ki. Özellikle Şevket'in biraz önce söylediği Türkiye'de bu e, net tarafsızlığının adil kullanım kotası gibi bir şeyle beraber daha önce deneyimlenmesi demek. Aynı zamanda böyle bir deneyimin ee, aynı zamanda yani bu olaya karşı olan bilginin ve aynı zamanda tekrardan üçüncü defa söylemek pahasına ee, insanları harekete geçirebilecek olan bir altyapının oluşması demek. Yani çeşitli direniş mekanizmalarını oluşturabilecek şekilde bir geleneğin de daha önceden tohumların atılması demek manasına geliyor. Yani... Siyah cam gibi bir şey bu bak. <gülüyor> Siyah cam ne kadar tartışıldı. Onun gibi bir şey olabilir bu. Evet. Böyle bir direnişe dönüşebilir yani. Yani bunun ön, önceki örneklerinde gördük yani sokaklarda insanlar Taksim İstiklal Caddesi'nde de gayet kalabalık bir şekilde yürüdüler. Bunlarla evet. alakalı evet. olarak bir gelenek var Türkiye'de. Peki bundan sonrası olacaklarla alakalı e, öngörünüz nedir? Dernek olan çalışmalar bundan ne şekilde birlikte yürüyebilecek? Var Güzel. mı bir plan? Projeler nelerdir? Onları bir soralım. Yani aslında Türkiye'nin gündemine bakarsak tabii ki bu tip dayanışma hareketleri diyelim ya da bu tip konularda gerçekten etkin hareket etmek biraz zaman ve mesafe isteyen koşullar altında. işte o hal kapsamındayız. Gerekli izinler yani bir yerde bir etkinlik yapmak bile birçok kurum için soru işaretleri getirebiliyor. Biz bu anlamda mevcut duruma uygun olabilecek birçok etkinlik ve proje geliştirmeye başladık. Dijital güvenlikten, dijital haklara kadar aslında insanları bununla ilgili farkındalık en başta yapmamız gereken şey bununla ilgili bir farkındalık yaratmak. Çünkü bir yandan da internet insanlara büyük bir konfor sağlıyor. İşte e, istedikleri filmlere, müziklere ulaşabiliyorlar, ulaşabiliyorlar ve bu e, tehlikeli bir havuç. Yani insanların bu konfora alışması, internette e, interaktif olmayı unutmasını önüne geçmek için e, çalışmalar yapıyoruz. Hepimiz artık internete sosyal, finansal anlamda bir e, entegre olmuş durumdayız. Bütün hayatımız orada. E, Dernekle de şunu yapmak benim hayallerimden biri. Bir sürü şey var Türkiye'de STK var bilişim alanında da çok çalışan var hatta bir birçok kez dirsek temasımız olduğu imza kampanyalar yaptık artık diyoruz ki evet tehlike hep yani 6-7 yıldır bahsediyoruz biz bu meselelerden... evet şu an gerçekten bütün halka yayılmaya başladı bu tehlike internet özgürlüğü meselesi hadi gelin hep birlikte farkındalığın da dışında tabii kitaplar yayınlayalım işte sosyal medya kampanyalar yapalım eğitimler yapalım bireylere de hani bu şeyi aşılayalım eğitmenler yetiştirelim yani bunu yayalım artık bu meseleler konuşulsun. Ama bence en temel e yine insan hakları, internette insan hakları ve iletişim hakkı evet. hak temelinden bakarsak hani dernek bunu yapmaya çalışıyor. Zaten yakında bir genel kurulumuz olacak. Orada da 2018'i planlayacağız. Oraya da davet etmiş olalım şimdi açık radyo mikrofonlarından. Evet mi? bu çok yani temel mesele bir tane aslında. O da özgürlük evet. meselesi. Başka evet. özgürlük ve demokrasi. Bu hiç değişmedi. Evet. Konu ne olursa olsun. <gülüyor> Ee, ve internet tabi bu açıdan son derece önemli bir araç e, yani hayati önem taşıyor onun için de yani mesela bu gayet karanlık kullanımlarına ilişkin de özellikle Carol Cadwallader diye bir gazeteci e, Guardian'da çok yakın hmm. takip etti. Amerika'daki bir çok zengin bir e, milyarderin gizli e, bir bilgisayar şeyi olan adamın Preston'du galiba da hatırlamıyorum şimdi tam ama İngiltere'deki Brexit hareketinin de arkasında yer aldığını filan açığa çıkaran önemli bir e, bir dizi makale yayınladı bir kısmını. Ya Amerikan seçimlerinde nasıl manipüle edildiğini üzerine Aynen. bir sürü şey e, var. Ciddi. Zaten ikisiyle beraber yani aynı Amerikan hı hı. Trump kampanyasında da Brexit kampanyasında da aynı isimler, aynı şirketler geçiyor. ve arka yani Toplumlar artık manipüle edilir hali ve internet üzerinden manipüle edilebilir bir hale gelmiş olması tabii çok üzücü ve korkutucu. Lakin şöyle bir şey de var. Ee, evet bu düzenlemeler yani uluslararası düzenlemeler bir yandan e, tersinden özgürlükleri kısıtlayıcı ve gözetim faaliyetleri olarak ilerlerken bir yandan da demin de konuştuğumuz gibi direniş odakları da oluşuyor. Tabii bu direniş odakları tam olarak sadece farkındalık üzerine değil de net bir şekilde meclisleri, e, hukuki ve siyasi kurumları da çeşitli düzenlemeleri itmekle olur. Yani biz e, dernek faaliyetlerimizde de özellikle meclis, meclis komisyonlarına e, bu hukuki, siyasi ve genel olarak gündelik hayatta ilgili bütün düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yürütmek istiyoruz. Zaten dernek çalışmalarımızda da irtibat kurduğumuz, duyuru yaptığımız kişilerle de bunları istişare ediyoruz ve zaman içerisinde Türkiye'de internet, dijital bütün bu alana ilişkin, elektronik bütün alana ilişkin kamu yararını gözeten, evrensel hizmet ilkelerini gözeten çalışmalar yapmak istiyoruz. Zaten bu derneğin kuruluş amacı sadece... Ee, hadi birleşelim beraber iş yapalımdan öte gerçekten Türkiye'nin e, internet hakları üzerine dijital hakları üzerine kapsamlı ve toplumsal dönüşümleri ger düzenlemeleri yapmak için Çünkü Evet hepimiz biliyoruz her şey şu anda kötü ve daha da kötüye gidiyor olabilir ama e, sonuçta ileri de bu kötü süreçten çıktığımızda tüm bu süreci e, düzenleyecek kurumlara ihtiyacımız var Evet. evet. dünyada giriş da böyle e, yani bence e, Vakıflar ve dernekler olarak e, diğer siyasi partiler olarak her türlü e, bu tip düzenlemeleri çıkartmak için çalışmalar yapacağız. Belki de bizim derneğimiz ya da bu bizim gibi diğer derneklerle beraber ortak e, platformlar e, akıl akılları birleştireceğimiz çalıştaylar ve e, yasa süreçleri yapabiliriz. Niye olmasın? İş birlikleri. Şevket Tabii. biraz önce bir toplantıdan bahsetmişti. Bu açık bir toplantı mı? Açık toplantıysa nerede? Ya yani da... aslında e, davet ediyoruz insanları. Hı hı. Zaten öyle senin gibi dostlarımızı e, 20 Ocak'ta cumartesi hı. Kadıköy'de tasarım atölyesi Kadıköy'de öyle toplanacağız. hani Konuşacağız. Yapabilirsek genel kurulda aradan çıkaracağız. <gülüyor> Çünkü kanunen yapmamız gerekiyor. Evet. Yani şey de önemli. Biraz önce e, Şefa'nın da söylediği şey durumu e, yani ileride aydınlık bir dönemde çok evet. ona hazırlıklı olmak derken belki de şeyle de tamamlamak lazım. Zaten öyle bir döneme geçişin ...bizim elimizde olduğunu... ...yani şu konuşulanlar... ...ve bu dernek çalışmalarının... ...sayesinde olacaksa olacak... ...yoksa kendilerinden... ...bir, hani internet... bir aydınlık tarafa geçecek... Bir ...kendiliklerinden geçecek <gülüyor> evet. bir hali yok herhalde yani. Ve hani... ...internette aslında bizim bugün sorun olduğunu... ...düşündüğümüz birçok şeyin... ...çözümü de aynı zamanda... ...yani eğitimdeki... ...aksaklıkları... Ya da eksikliklerimizi çok kısa bir sürede internet altyapısıyla e, atlatabileceğiz belki. Ekonomimizi daha iyi bir noktaya getireceğiz. Yani bugün kötü olduğumuz her şeyi yine internet teknolojisiyle düzeltme fırsatımız var. Fikirlerimiz orada ya. En evet. başta herkes fikrini artık internette yazıyor yani. Evet bu, bu konuşmayı da bu programı da Tarihi internette. Tarihi not dışı yok. Şeyde webde açık Tardış. radyonun webinde podcast ederiz. <gülüyor> Şey hem podcast hem de yani belki de şifre etme imkanı da buluruz arkadaşlar desteklerle yardımcı olurlar. Şey Bir de son olarak şu web Wikipedia meselesi Aa, evet, var. Unuttum ben onu. <gülüyor> evet Wikipedia. <gülüyor> ne olacak? Bu, ne nedir nedir Kaç... ne olacak? Ne açıyoruz Wikipedia'yı falan. Ee, yarın yarın <gülüyor> açıyoruz. <gülüyor> Hiç yani... elimizde olsa şu evet. an. Ya o konu biraz karmaşık çünkü Wikipedia Vakfı Başkanı'na açıklaması, son açıklaması biz ilgili i̇çerikleri. yani evet o ilgili içerikte şikayet bahsi olan içerikleri kaldırdık. Ama hala neden Türkiye'de açılmadığı hakkında bir fikrimiz yok diyor. Ama, ama bunun BTK'da, doğru evet, açıkladılar. BTK'da tam aksine hani bu bir algı operasyonu. Bu içeriklerin yani Türkiye'yi e, bir terör örgütünün parçasıymış gibi gösteren içeriklerin hala orada bulunduğunu görüyoruz. O yüzden de e, hani yargı e, bu kararı hala şey yapmadı, iptal Wikipedia'da etmedi. Wikipedia'da bu maddeleri kim yazıyor? Ee... İnsanlık. İnsanlık. İnsanlık yazıyor. Bir araya gelip bir şekilde müzakere edildiği zaman gerçekten argümanınız sağlamsa, elinizdeki kanıtlar gayet yeterliyse ve karşı evet. taraftaki argümanları çürütebiliyorsanız kendi makalenizi oraya koyabilmeniz mümkün mü? Ya da kendi yazdığınızı var. Maddenizi maddeniz, maddeniz, evet. koyabilmeniz mümkün Çürütül. mü? sürece orada. Ya da editörler tarafından evet. değiştirilmediği sürece yani, doğru ise orada. Çürütülebilirse evet. eğer bu değiştirilebilir ve bu şekilde konulabilir. Bunun evet. için bir çalışma yapsın mesela eğer gerçekten bu konuyla alakalı bu şekilde düşünen insanlar varsa. Neden böyle bir çalışmaya imza atmıyorlar? Çünkü yasaklamak. hani Bizde evet, yani. yasaklamak. Şöyle bir şey olabilir. Giremedikleri için çalışmada yapamıyor da olabilirler. Kendileri giremiyor. Aa, çok güzel. Yani <gülüyor> denetleyemiyor. Tam tam olarak <gülüyor> şey bir sebebi. Giriyor, evet. şöyle giriyor. Yani denetleyemiyor. Ha, yani. Denetleyemiyor. Müdahale edemiyor. Müdahale içeri. edemiyor. Ama e, bir sürü savcılık kararında, belki de 15 Temmuz'da da hepsinde bu feto olaylarında da e, Wikipedia maddelerde Wikipedia'dan kaynak gösteriyor. Wikipedia. Evet. Kaynak Hem oluyor. engelliyor, kendi girmiyor, giremiyor, denetlemiyor, açmıyor da insanla. Ama kendi savcılık maddeleri, dipnotlarla kullanıyor. Peki bu şey e, Wikipedia Reşim. Genel Müdürü diye bir Katrin Maher diye bir isim. İşte, Wikim Media evet. Vakfı Başkanı da yok böyle bir şey. Uydurulan içeriklerin kaldırıldığı şeklinde Türk medyasında yer alan iddiaları tamamen yalanlamış dururlar. Bu sabah okuduk. Yani, yani işte bu çok e, az önce bahsettiğimiz gibi internet internet bilginin çok kolay manipüle edilebildiği bir alan. Örneğin işte bugün Türkiye ve yasaklar konuşulduğunda Wikipedia çok e, en önemli başlıklardan biri ise e, taraflar bununla ilgili bir manipülasyona girmekte. Beis görmüyorlar. Yani bizim de e, bu anlamda Beklemekten ve e, haklarımızı savunmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bu arada Wikipedia'dan birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hani organize ettiği çok büyük bir etkinliğe çağırmışlardı daha önce. Evet, geçen, geçen yıl sene. sonra da adamı yok gelme dediler. Hani <gülüyor> duyurdular bunu bu etkinliği. Kurucusu. Kurucusu kurucusunu çağırtılar. Evet. Evet. <gülüyor> ama sonra git dediler gelme. Evet. Afişler falan ya basılmış. Yani, aslında tam olarak Duraklarda tabii, tabii. adı bileme. afişlerde adı var. Sonra, sonra yani gelme dediler. Wikipedia tam olarak internetin kendisi aslında. Ve internette özgürlük dediğimiz zaman e, örnek gösterebileceğimiz projelerden biri. Çünkü oradaki bütün içerikleri, bilgileri, <gülüyor> maddeleri insanlığın kendisi üretiyor. Deminde dediğimiz gibi. Ve orada gerçekten hukuk dışı ya da manipülatif bir içerik varsa da bunu karşı argümanla çok rahat düzeltebilirsiniz esasen. Köy çeşmesi var. Orada kendiniz evet, evet. konuşabiliyorsunuz. Kendi Her maddenin beraber. tartışması vardır mesela. Orada argüman kaynak koyduğunuz zaman gerçek bir kaynağı koyup eğer yani gidip de Wikipedia'nın Wikipedia, vakfın birisi ya bu içeriği beğenmedim kaldırıyorum gibi bir şey yapamaz. Çünkü bu hareketler de orada görünüyor. Değiştirme. Kim dedim, ne bu uygulamanın saatleri? bilinmediği için böyle olduğu zannedilip bu şekilde uygu, bu şekilde cezai yaptırımlara tabi tutuluyor. Fakat Ve aslında şöyle bir şey de işleniş var. İşleyiş mantığı bilinse bilinmiyor. Evet. Belki Şimdi daha farklı e, bir şekilde olabilir. HTTPS olarak girilebiliyor Wikipedia. Yani SSL e, protokolü var. Yani sekür bir şekilde uh -huh. e, o normal o siteye girebiliyorsunuz. Eğer HTTP diye HTTP diye girebilseydik yani güvenli bir bağlantı uzantısı olmasaydı yani Teknik geçiyorum. Normalde tek bir link üzerinden kaldırılabilirdi o içerik ama siteyi komple güven güvenli bir şekilde girdiğimiz için oradaki bir linki engelleyemiyorlar. Bu yüzden toptan siteyi engelliyorlar. Bir de böyle bir durum var. Evet. Çok güzel yani... bir konuya değindi. 56-51 yasasına dayanıyor bu. Hı -hı. O dönemki tartışmaları açıp bakın biz o çok mücadele O zaman BTK'da ettik. biz böyle yapmayacağız. Evet. Ee, tek, sadece tek linkten link engelleme yaparız. Dedi. ...o zaman internet aktivistleri diyordu ki... ...hayır bakın bu protokolde tek bir yerden... ...engelleyemezsiniz. Bu böyle olmaz dediğimizde... ...hayır kesinlikle böyle olmayacak diyordu BTK Tabii başkanı. tabii bu özgürlüktür diyordu bu, özgürlüktür bu yasa. Özgürlüktür diyordu yasa. <gülüyor> Şimdi bu yasayla... E, ...dünyanın büyük ansiklopedisini... ...engelliyorsunuz. Yani... Trajik savunmak gerekiyor. Evet. Tamam. Devam edeceğiz. Trajik Aynı komik. Söyleyeyim. Evet. <gülüyor> Burada <Tamam>. süreyi... ...bitirdik. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Birlikte son derece... ...vahim gelişmelerinde... ...konuşulduğu bir... Bir dizi konudan bir tanesiydi. Deniz Yeni Hayat, Şafak Sarı ve Şevket Uyanık'la beraberdik. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin gelişmesini, oluşumunu ve aynı zamanda da ağ tarafsızlığı tartışmaları üzerinden sonunda Wikipedia'nın yasaklanmasına kadar giden bir sohbet gerçekleştirdi. Çok teşekkür ederiz. Biz, Biz teşekkür ederiz. için Sağ olun. Açık Sağolun.